Senin şu kadar malın var, ne olacağı belli değil, hangi depremde yok olacağı belli değil, ne zaman tedavülden kalkacağı belli değil, afetten başka, beklesem bir dert, beklemesen başka bir dert, uyutmaz seni mal dediğin, korku başka bir şey değil, bu ne kadar çok olursa olsun bir gün elinden gidecek diye bekliyor, bir de Allah sana biz evlat nasip etmiş, henüz blue çağına gelmiş, secdeye kapanmış, teheccüde kalkıyor çocuk, Rabbim babama rahmet ettiği arkandan dua ediyor kaç fabrika eder kaç tır dolusu altın ve gümüş eder böyle bir evlat rızık derdimiz var bizim elbette kargo adresine gideceğiz ama bu rızıkları niye unutuyoruz bir bayram günü bayramlaşmak muhabbet etmek sevişmek için bir araya geldiğin onlarca akraban rızık değil mi nasılsın abi diye seni arayan Canım abicim diye arayan hiç ananın babanın doğurmadığı, akraban olmadığı halde seni kendi abisi gibi seven arkadaşlar yalnızlıktan seni kurtarıyor, kederinde ortak oluyor. Bu arkadaşlar bir rızık değil mi? Namaza giderken selam verdiğin ve aleyküm selam deyip sana Allah'ın rahmetinden pay biçtiren komşu rızık değil mi? Soğukta sıcakta barındığın ev rızık değil mi? İlla evdeki aygazdaki Pişmiş fasülle mi rızık olacak Evin kendisi Rızık değil mi kardeşim Fasülle yok diyelim Fasülle yetiştirecek yüz dönüm tarlan var Rızık değil mi tarla Ve bırak bunları bırak Niye bu böyle Niye şu şöyle diyecek kadar dönen Dilin var sağlığın var Gözün görüyor kulağın duyuyor. Bunlar rızık değil mi Bunları kim verdi Bunları vatandaşlık hakkı gereği devletten mi aldın? Allah bunları vermedi mi? Ama Allah sana bir tane göz vermeseydi, bir gözün olmasaydı sadece, milyonlarca dönümde tarlan olsaydı, bu tarladaki ağaçlardan birini görecek kadar bir yarım kör gözüm olsa yeter diyecektin o zaman. Neyi vermediyse Allah onun peşinde koşuyorsun. O vermediği de aslında senin lehine. Şükrünü mü yapamayacaktın? Başına bela mı olacaktı? Azıp ahiretini mi kaybedecektin? O da belli değil. Allah'a teslim olandan başka rahat yoktur bu dünyada. Kim rahattır? وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبًا Rabbim bilir. Başlar. Ben kargo adresine gittim. Ne verdiyse aldım geldim. Diyen rahat eder. Gerisi çırpınır. Kendini helak eder. Akrep gibi kendi kendini sokmak zorunda kalır o. Ölüp gidecek. Hastanede... Son sayımı yapılıyor hala mal derdindedir o.